Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı Perşembe değil çarşambadan kayıt yapıyoruz çünkü e, Türkiye'de her gün her an e, iyi şeyler olabilir. Ben iyi şeyler olabileceğini söyleyeyim. O bakımdan e, programı e, yarın yayınlayacağımız için bugünden yayınladığımızı ve perşembeye kadar olacak olumlu şeylerden dolayı sorumlu olmayacağımızı da söyleyelim. E, evet yani her an her şey olabilir. E, bugün konuğumuz e, Bilgi Üniversitesi Anayasa Hukuku ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinden hocamız Doçent Doktor e, Ulaş Karan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Şimdi e, yani hocamla yine gündemin en önemli maddesi olan e, Can Atalay ile ilgili e, Anayasa Mahkemesi kararını ee, Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi kararını, şikayetleri ve bununla ilgili anayasal ve yasal süreci konuşacağız. Ama çok kısa bir bilgiyi e, açık radyo dinleyicilerimize ileteyim. E, bilindiği gibi e, geçen hafta e, sonuna gelmeden Hrant e, davasındaki tetikçilerden o gün Samas e, infaz yasası çerçevesinde, tabi bu infaz yasasının nasıl olduğunu tam bilemiyoruz ama e, salı verildi ve sonra e, o gün Samas'ın serbest bırakılmasından iki gün sonra hemen e, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı o gün Samas'la ilgili Türk Ceza Kanunu 314 3 yollamasıyla 226 e, ve e, Terörle Mücadele Kanunu 5. maddeleri kısacadan dava açtı. Bunun davası e, duruşma günü de belirlendi. Çünkü iddianame kabul edildi. Duruşma günü Aralık'ın e, 26'sında. Bunu sonra konuşacağız. Sadece şunu söyleyebilirim. E, o gün Samas'ın bırakılmasından hemen sonra daha evvel e, örgüt üyeliği konusu mahkemece tartışılmış. Bu konuda Yargıtay'ın bazı kararları var. E, yaş küçüklüğü konusunda kamu davası zamanlaşımı tartışmaları var. Ayrıca e, terörle mücadele kanunun 5. maddesine göre e, bu iddianame ile artırım istenmiş cezada ama e, Aceli e, açıldığına ilişkin saptamamı biraz buna dayandırıyorum çünkü e, yani cinayeti işlediğinde tetiği çektiğinde o gün samaz, 18 yaşını doldurmamıştı ve e, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre de çocuk sayılıyordu, bizim kanunlarımıza da göre öyle. Bu hem verilen cezada hem de zaman aşımı ile ilgili. L'ye olan hükümlerden yararlanmasını sağlıyor ve 5. maddeye göre de 2010 yılında yapılan değişiklikle çocuklar hakkında bu terörle mücadele kanunun 5. maddesindeki artırım hükümleri uygulanmıyor. Bunları sonra konuşacağız. Bugün gündemin bana göre yine en önemli konusu Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi'nin kararları. Evet hocam Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi bir karar verdi. Ee, yani bir anlamda Anayasa Mahkemesi'nin e, verdiği e, ihlal kararını ki bu ihlal kararının niteliğini de sizden dinleyeceğiz. E, bilmesine karşın e, bir karar verdi. Hatta önce ilk Can Atalay ve Diğer Gezi davası sanıklarıyla ilgili karar veren 13. Ağır Ceza İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gitti dosya. O dosyada e, mahkeme dedi ki bu konuda Anayasa Mahkemesi karar verdiği sırada dosya e, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ndeydi. Dolayısıyla bu konudaki kararı e, şey versin. E, Yargıtay 3. Ceza Dairesi versin. Ama yargıta Üçüncü Ceza Dairesi e, Anayasa Mahkemesi'nin Can, e, Can Atalay ki Evet e, Can Dündar'la ilgili de orada bir gaf var. E, onu da şu anda tartışmaya gerek yok ama e, Can Atalay ve Gezi davası e, değerlendirmesini yaparak e, Can Atalay ilgili Anayasa Mahkemesi kararını uymama yönünde bir karar verdi ve ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı veren üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyurusuyla ilgili işte Savcı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı olacağı için o dosya oraya gitti ve sonraki süreci tekrar konuşacağız. Hocam öncelikle anayasa mahkemesi hangi konuda e, ihlal kararı verdi? Ve bu ihlal kararını e, Yargıtay 3. Ceza Dairesi nasıl değerlendirdi? Sizin değerlendirmelerinizi lütfen. Ee, öncelikle bir arka plan bilgisi vermek istiyorum. Evet. Akinsa Mahkemesi ile diğer yüksek mahkemeler arasında yani Danıştay ve Yargıtay 2017 yılında çünkü Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırılmıştı. Evet. Danıştay ve Yargıtay arasında aslında bireysel başvuru usulünün kabul edildiği 2010 yılından önce ortaya çıkan bir gerilim var. Bu gerilim hep devam etti. Bir takım kararlarda da su yüzüne çıktı. Fakat Su yüzüne çıkmayan bir takım kararlarda da aslında sessizce devam ediyordu bu gerilim. Özellikle 2010 yılında anayasa değişikliği gündeme geldiğinde ve bireysel başvurusunun kabulü gündeme geldiğinde dönemin Yargıtay ve Danıştay başkanları bunu açıkça karşı çıkmıştı. Anayasa mahkemesinde bu tarz bir yetki verilmesine. Bunu süper temiz olarak adlandırmışlardı ki Alman hukukundan gelen bir tabirdir. Bizler yüksek mahkemeyiz, Yargıtay ve Danıştay'ın verdiği kesin kararlar aleyhine Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılması Anayasa Mahkemesi'ni bir adeta süper temiz organı haline getirir demişlerdi. Ki bu kaygılarla aslında anayasaya da olan kanun yolları tüketilirken dikkate alınacak bir takım hususlar bireysel başvuruda incelenemez mealinde bir değişiklik yapıldı ve Yargıtay ve Danıştay'ın bu direnci belli ölçüde kırılmak istendi. Fakat bireysel başvurusuyla kabul edildi. 2012 yılında yürüleğe girdi 23 Eylül 2012 tarihi itibariyle. ilk ihlal kararları 2013 yılı sonu 2014 yılı başında verilmeye başlandıktan sonra Yargıtay ve Danıştay ile Anayasa Mahkemesi arasında tekrar bir gerilim ortaya çıktı. Çünkü kesinleşmiş kararlarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verip Yeniden yargılamayı hükmettiğinde ve dosyayı geri gönderdiğinde bu mahkemelerde ciddi bir koşulsuzluk ortaya çıktı. E, bu hem hukuk yargılaması için, hem de ceza yargılaması için geçerli ama ceza mahkemelerinde e, ceza dairelerinde daha doğrusu yargıtaydaki direnci daha belirgindi. E, hukuk daireleri belli ölçüde uydu. Bu kadının soyadı kararla ilgili olarak örneğin 1-1,5-2 bir, bir yıllık direnç sergiledi yargıtaya ama daha sonra yargıtay hukuk genel kurulu geri adım attı 2015 yılı sonuna doğru ve kadınlar evlenmeden önceki örneğin soyadını kullanmaya başladılar ee, yargıtay bu açıdan anayasa mahkemesi kararını uydu bunun gibi uydu. hocam buyurun, hocam buyrun buyrun e, e, e, ben insiçamınızı bozmak istemiyorum ama de. burada tam e, e, dinleyicilerimizin de bilmesi gereken bir konuda bir e, soru soracağım hı hı. şimdi 2010 yılında bu değişiklik bir takım işte yargıtaydan danıştaydan tepkiler Gelmesine neden oldu, bu gerginlik oluştu dediniz. Şimdi bu değişiklik olmasa idi, bu bireysel başvuruları inceleme yetkisini yetkisi verilen veya bununla ilgili artık görevleri olan Anayasa Mahkemesi bu görevleri üstlenmeseydi, biz bu bireysel başvuruları nereye yapmak zorunda kalacaktık? Bunu bir paragraf olarak tekrar açıklayabilirseniz. 23 Eylül 2012 tarihinden önce biz Türk hukukunda kesinleşen mahkeme kararlarıyla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyorduk. 23 Eylül 2012 itibariyle çok dar istisnai bir alan dışında artık Anayasa Mahkemesi'ne gitmek durumunda kaldık. Bu arada bu yetki Anayasa Mahkemesi'ne Anayasa değişikliği ile verildi. Anayasa Mahkemesi'nin görevi yetkileri Anayasa'da belirlenir. Dolayısıyla... Bunu da belirtmiş olayım dinleyiciler için. Yarın bir gün Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruları inceleme yetkisi geri alınmak istendiği takdirde Anayasa değişikliği gerektiriyor. Evet bu çok, güzel değiş bir, çok güzel bir, bir nottu bu da. Anayasa değiştirilmediği sürece Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları incelemeye devam edecek. Ne yapılabilir sadece? 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve yargılama usulleri hakkında kanun var. 2011'de kabul edilen bireysel evet. başvuruyla ilgili Çoğu düzenleme burada var. Ha, yasama organı, yasa koyucu, meclis belki burada mahkemenin yetkisini kısıtlayacak bir takım değişiklikler yapabilir. E, bu arada siyasetçiler tarafından e, dile getirilen e, düşüncelerde böyle bir sanki düşünce olduğu görülüyor. E, bunlar yapılabilir elbette ama o da anayasa mahkemesinin önüne gelecek bu arada yasa değişikliği. Anayasa mahkemesi bu konuda kendi e, yetkilerinin yasayla daraltılmasına... Olur, verir mi, vermez mi? Tabi buna dair bugünden bir şey söylemek çok mümkün değil. Ama gündeme gelen e, konulardan biri bu. Parantezi bu şekilde kapatırsak dolayısıyla bir gerilim hep vardı. Ve zaman zaman daha önce e, özellikle milletvekilleri açısından bakarsak Kadri Enis Berberoğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi milletvekilleriyle ilgili verilen kararlarda ondan önce Şahin Alpay, Altan gibi gazetecilerle ilgili verilen kararlarda... Bir de Balbay kararı var değil mi hocam? Ee, Balbay kararında uyuldu. 2013 sonunda verilen ihlal kararlarından biriydi. Orada e, e, Balbay'ı yargılayan mahkeme bu kararı uyguladı. Hatta devamında emsal gösterilerek tutuklu olan 5 BDP milletvekili de salı verildi. E, önce direndi mahkemeler. Bu bir bireysel başvurusunda verilmiş karardır. Dolayısıyla sadece Balbay'ı etkiler, başkalarını etkilemez dedi. Ee, böyle... Son etkisinden bahsettiler. Evet. Objektif etkisini kabul etmediler ya. Yani. Evet etmediler. Bu 5 6 be, pardon BDP'li milletvekili toplam 5 başvuru yaptı Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi birkaç gün içerisinde hızlı bir şekilde karar verdi. Karar verince e, Diyarbakır'daki ilgili mahkemeler bu kararı uydu. Fakat daha sonra işte Kadri Enis Berberoğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve e, özellikle Şerafettin Canatalay, Canatalay e, kararlarına baktığımızda bu sefer derece mahkemesi dediğimiz Anayasa Mahkemesi dışındaki ilk derece, ikinci derece ve üçüncü derece Ceza mahkemeleri olan e, ikinci derece isnaf, üçüncü derece temiz mahkemesi olarak Yargıtay oluyor. E, bu kararı direndiler, direnmeye çalıştılar. E, ve aslında Anayasa Mahkemesi ile özellikle bu milletvekilleriyle ilgili iştahatlar bakımından tekrar bir gerilim çıktı. Bu arada Yargıtay'ın bölge adliye mahkemelerinin yani isnaf mahkemelerinin ya da ilk derece mahkemelerinin uymadığı çokça başka Anayasa Mahkemesi kararları da var. Ama bunlar ya fazla ses getirmedi. Ya da kamuoyunda bilinen kişilerle ilgili olmadığı için kamuoyun dikkatini çekmedi ama yapısal bir sorun var aslında. Özellikle ceza mahkemeleri uzun bir süredir yargıta, pardon anayasa mahkemesi içtihatlarını göz ardı ediyor. Ve bundan, bundan kaynaklı olarak da anayasa mahkemesi önüne giden başvuru sayısı da her yıl artıyor ki 120 bin, 130 bin gibi rakamlara vardı yıllık. Ki bu başvuruların önemli bir kısmı aslında makul sürede yargılanma hakkıyla ilgili yapılan başvuruları bir kenara koyarsak, Anayasa Mahkemesi içtihatlarının diğer mahkemeler tarafından uygulanmaması nedeniyle benzer ihlallerle ilgili yapılan başvurulardı. Ee, yani şimdi Anayasa Mahkemesi'nin yargı yetkisinin ile ilgili öne sürülen bir gerekçe oldu iş yükü. Fakat iş yükünün kendisi zaten aslında Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasından kaynaklı bir sorun. Eğer mahkeme bir konuda bir karar verdikten sonra e, yasam organı, yürütme organı, idare ve diğer mahkemeler bu kararın geleni yerine getirirse mahkemenin iş yükü artmaz, azalır e, ve iş yükü mahkeme açısından da bir problem olmaktan çıkar. Anayasa Hocam burada da çok özür dilerim. Buyurun. Burada da bir paragraf açabilir miyiz acaba? Şimdi aslında eski Yargıtay Başkanı e, Sami Selçuk da söyledi. Dedi ki, e, Türkiye'de yüksek mahkeme yoktur ve bu mahkemeler hepsi birbirine eşittir. Ama e, sonuçta ee, bu ihlal kararlarıyla ilgili kararı Anayasa Mahkemesi verdiğinde buna herkes uymak zorundadır dedi. Şimdi e, diğer yargıtayın ve olası bir şekilde e, Danıştay'ın veya idare mahkemelerinin veya vergi mahkemelerinin e, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu ihlal kararlarına uymama konusundaki Pereddüdü veyahut da e, direnci A şekli bakımdan hani bizim kararlarımızı işte e, müdahil ediyorsunuz şeklinde ve öz olarak siz yerindelik denetimi yapıyorsunuz bunu yapamazsınız anlamında mıdır? Yani bu yerindelik denetimiyle e, ihlal kararı verme arasındaki e, ayrımı da çok kısaca bir değerlendirebilir misiniz hocam? E, olur. E, şimdi şöyle 82 Anayasası'nda Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi e, birer yüksek mahkeme olarak düzenlenmiş. E, 61 Anayasası, Anayasa Mahkemesi diğer mahkemelerden ayırır aslında anayasa ama 82'de eşit bir şekilde düzenlenmiş. Bu arada gerçekten eşit her biri yüksek mahkeme. Kendi görev alanında nihai karar merci. Yargıtay ve Danıştay nasıl idari yargıda, adli yargıda nihai karar merci ise Anayasa Mahkemesi de Anayasa Yargısı alanında nihai karar merci. Burada başından beri aslında kamuoyu yanlış yönlendiriliyor. neyse Mahkemesi çünkü bir uyuşmazlığın esası hakkında karar vermiyor. Fakat bir uyuşmazlığın esasına dair karar verilirken ortaya bir bireysel başvuruya konu olabilecek hakkın ihlal edilip edilmediğine karar veriyor. Ve buna bağlı olarak da bazen tazminat, bazen yeniden yargılanma ya da bazen başka türde kararlar verebiliyor. Burada Esası bir... hakkında karar vermiyor da... Bazı hakların ihlali dediniz. Bunları Mesela daha kararı üzerinden örnek vermek gerekirse. Hayır, genel, olarak, genel olarak anayasadaki temel hak ve özgürlükler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki güvencelenen haklar diyebilir miyiz hocam? Evet. Onun dışında örneğin bir e, Danıştay'da ya da Yargıtay'da sonuçlanmış bir davadaki e, yoruma aslında tek başına iptal etmiyor. Ve diğer mahkemelerin yerine geçerek bir karar vermiyor. Dolayısıyla bir yerindelik denetimi kesinlikle değil ama mahkeme karar verirken bir hak ihlali yol açmış olabilir. Ya da mahkeme karar verirken aslında bir hak ihlali ortadan kaldırmamış olabilir. Her iki durumda da anayasa mahkemesi ki bireysel başvuruya konu olabilecek hak kategorileri zaten sınırlı. Anayasadaki yer alan tüm haklar bireysel başvuruya konu olamıyor. Sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde olanlar oluyor. Böyle bir durumda. Kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile ilgili yeniden yargılamayı hükmedebiliyor tabii ki Anayasa Mahkemesi. Bu yeniden yargılama kararı Yargıtay ve Danıştay e, açısından tabii daha önce karşılaşmadıkları bir duruma yol açtı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararı verdiğinde çünkü yeniden yargılama kararı veremiyor. Teknik olarak bir uluslararası mahkeme olduğu için ulusal mahkemelerle arasında böyle bir ilişki yok. Fakat Anayasa Mahkemesi'nin kendi kanunu 50. maddesinde Anayasa Mahkemesi'ne böyle bir yetki verilmiş. Eğer ihlal mahkeme kararından kaynaklanıyorsa o ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılamayı hükmedebiliyor. Hocam Ve, gene özür dileyerek bir ki, araya gireceğim. Aslında tabii 2010'daki bu e, düzenleme yapılmadan önce e, dediniz ki e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi işte bunu yapın diye bir karar veremiyordu. Ama o zaman da e, bu ihlal sonrası Yasal değişiklik zorunluluğuna işaret ediyordu ve hem e, hukuk yargılamaları usul yasasında hem de ceza yargılamaları usul yasasında e, yargılamanın yenilenmesine ilişkin düzenlemeler yapılmak zorunda kalmıştı değil mi? Evet 2003 yılında yapıldı. Daha sonra bu kanunlar değişirken yeni kanunları yeni CMK'ya ve HMK'ya da eklendi. Hatta idari yargılama usul kanununda da var benzer bir gün. Evet. Burada yeniden yargılama nedeni olarak kabul edildi ama yeniden yargılamayı hükmeden e, merci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kendisi değil. Sonuç durumda bir ihlal varsa bu ihlali ortadan kaldırmak için Türkiye e, yeniden yargılamayı kendi usül kanunlarına derci etti. Burada Anayasa evet. Mahkemesi'nin kendi kanunundaki hüküm ise doğrudan Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bir karar. Anayasa Mahkemesi kararları da Anayasa'nın 153. maddesine göre herkes için bağlayıcı ki bu herkes... Yargı organlarını da içeriyor. Yargı organları içerisinde de diğer yüksek mahkemeleri de içeriyor. Dolayısıyla burada aslında Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması ile ilgili ya da bağlayıcılığı ile ilgili bir tartışma yok. Anayasa'nın açık hükmü. Burada yapılması gereken yeniden yargılama kararının doğrudan uygulanması diğer mahkemeler tarafından. Aslında burada Anayasa Mahkemesi'ne bu bireysel başvuru yetkisi verilirken ilk tasarıda Anayasa Mahkemesi'ne bozma, iptal gibi yetkiler de verilmek istendi. E, fakat Biraz muhalefetin o dönemki karşı çıkışıyla bu yetki Anayasa Mahkemesi'nden alındı. Onun yerine işte yeniden yargılama hükmederek eğer bir ihlal varsa ihlali ortadan kaldırma yetkisi derece mahkemelerine verildi. Aslında bu noktada Anayasa Mahkemesi ile diğer derece mahkemeleri çok da sık karşı karşıya gelmiyor. Hatta bizim hem e, akademisyen olarak hem de uygulayıcı olarak Anayasa Mahkemesi'ne e, dönük sert eleştirilerimiz var. Mahkemenin çekingen davrandığı bireysel başvuru yetkisini kullanırken çoğu durumda aslında Yargıtay Danıştay ya da diğer mahkemeleri ürkütmeyecek ya da gerilimi bir şekilde azaltacak şekilde karar verdiğini görüyoruz ama bazen canatalay kararında olduğu gibi bir ihlal varsa bu ihlalin ortadan kaldırılmasının tek bir yolu oluyor ve bunun haricinde de karar vermek çok mümkün olmuyor. Bu arada canatalay kararı esasa dair verilmiş bir ihlal kararı değil örneğin gezi yargılamalarında adil yargılanmak hakkına uygun davranıp davranılmadığı gibi ya da e, toplantı ve gösteri yürüyüşü, özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi hakların ihlal edip edilmediğiyle ilgili verilmiş bir karar değil. Milletvekili seçilen bir kişi yasama dokunulmazlığı kazanır, yasama dokunulmazlığı kaldırılmadan bir kişinin yargılanması devam edilebilir mi edilemez mi? Sadece bununla ilgili verilmiş bir karar. Ama buna rağmen Yargıtay'ın önce 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin İstanbul, daha sonra Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin açık bir direnç sergilediğini görüyoruz ve Türk hukukunda ilk defa yargıta uymama şeklinde ki böyle bir yetkisi yok uymama şeklinde bir karar verdi hatta daha da öteye götürdü bu kararın altında ihlal yönünde oy kullanan yargıçlarla ilgili de yargıta Cumhuriyet Savcısında suç durusunda bulundu dünkü bir haberdi yanlış hatırlamıyorsam ya da ondan önceki gündü yargıta Cumhuriyet Savcısında bir savcıyı görevlendirdiği ortaya çıktı dolayısıyla ortada bir trajikomik durum var. Anayasa mahkeme üyeleri verdikleri bir kararla ilgili olarak hangi suç oluşturduğu henüz bilinmiyor. Bakalım Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bunun ne olarak nitelendirecek? Ama hangi suç olarak nitelendirilmesine bağlı olarak tabii ki olasılıklar değişebilir. Fakat e, buradaki e, suç doğrusu ilk defa karşılaştığımız bir şey oldu Türk hukukunda. Böyle bir yetkisi var mı? Yargıtay'ın kesinlikle yok. Uymama kararı vermeme gibi bir yetkisi yok. Hatta en başına gidersek İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyadan el çekip dosyayı Yargıtay'a taşımak gibi de bir yetkisi yok. En baştan itibaren aslında bir hukuka aykırılıklar silsilesi var bu ihlal kararından sonra. Hatta verilen bu kararların yokluğunu bile tartışabiliriz. Kamu hukukunda çok gündeme gelen bir kavram değildir ama yokluk kavramı ama 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu şekilde bir el çekme kararı vermesi, Yargıtay'ın uymama kararı vermesi ki ne Yargıtay Kanunu'na ne de Ceza Mahkemesi e, kanununda buna dair yargıtayın karar verebileceği karar türleri arasında böyle bir karar türü yok. Üstüne üstlük bir de tamamen hukuka aykırı bir şekilde ve e, bir sonuç elde edilmesi e, mümkün değil. Anayasa mahkemesi üyelerinin yargılanması somut durumda. Bir de onlarla ilgili e, yargılanmasına dönük bir suç durusunda bulunması e, bu e, gerilimi bambaşka bir boyuta taşıdı. Ee, buna benzer bir ya olay hocam da... burada burada yani işin ciddiyetini kaçırmak istemiyorum. Çünkü çünkü çok vahim bir şey ama benim aklım hep bu bunları yaşadıktan sonra aklıma hep Aziz Nesin'le Nasrettin Hoca geliyor. Acaba onlar nasıl yorumlardı bu olayı diye çok e, merak ediyorum. Çünkü yani e, bu ya, Yargıtay'daki savcı ve hakimlerin yaptığı iş için Yargılama makamı siz onu anlatacaksınız herhalde biraz sonra. Zaten Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla onlar bu yargılamaları yapacaklar. Ya yani onun için böyle tam Nasettin Hoca'lık ve Aziz Nesin'lik bir tablo çıktı ortaya. Evet Yargıtay bu Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu aslında teknik olarak bir sonuç çıkmayacağı belli olan bir suç duyurusu ama sembolik bir önemi var elbette. Aslında suç işlediğini itham ediyor. Yargılanması mümkün olmamasına rağmen. Çünkü Anayasa Mahkemesi üyelerinin görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılanmaları Mahkeme Genel Kurulu'nun kararına bağlı. Mahkeme Genel Kurulu'nun toplanabilmesi için en az 10 üye gerekiyor. Dolayısıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı şimdi bununla ilgili talebini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na gönderdiğinde 9 tane üyenin ihlal yönde kullandığı oy var. Geriye 6 tane üye kalıyor. Bu 6 üyenin 9 ile ilgili yargılanıp yargılanmayacağına dair bir karar alması lazım ama en az 10 kişiyle toplanması soruşturma gerekiyor. Soruşturma izni değil mi hocam? Evet, soruşturma izni. Eğer göreviyle sonra ilgili bir olarak da, soruşturma açılırsa ve sonra evet. dava açılma durumuna gelirse kovuşturma izni de vermek zorunda herhalde. Evet. Ama burada tabii şöyle bir ayrıma gitmek lazım. Görevleriyle ilgili suçlardan dolayı böyle bir Evet. E bu da görevleriyle oluyor. ilgili bir karar verdiler zaten. Elbette ama e, yani artık cinşeden bir kere çıktı tabii. Bakalım Yargıtay Cumhuriyeti Başsavcılığı acaba bunu ağır cezayı gerektiren suçüstü hali olarak yorumlar mı? Eğer böyle bir yorum yaparsa ki bu bir facia bir yorum olur. Böyle bir evet. yorum halinde genel hükümlere atıf yapılıyor. Dolayısıyla herhangi bir savcı anayasa mahkemesi üyeleriyle ilgili soruşturma yetki bakımından tabii hangi savcılık tartışabilir? Ama e, herhangi bir savcı suç isnadına bağlı olarak savcılık bürosu anayasa mahkemesi üyeleriyle ilgili doğrudan soruşturma açabilir. Burada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapacağı yorum da önemli. Olağan durumda tabii ki bir suç yok ama suç olduğunu kabul etsek dahi göreviyle ilgili bir suç olduğu için Anayasa Mahkemesi'nin yargılama izni vermesi daha da trajikomik olan Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nin kendi üyesini yargılaması gerekiyor. Ama üyesini yüze, de, de değil, üyelerini. Değil hocam. Üyelerini ama mevcut durumda bu yargılama genel kurul halinde yapılması lazım. Genel kurulda en az 10 kişiyle toplanabiliyor. 9 üyeyi yargılayabilecek bir mahkeme çoğunluğu yok. Burada ne soruşturma izni verilebilir teknik olarak ne de verildiği kabul edilse bile bir yargılama olabilir. Bununla ilgili anayasa ve 6216 sayılı kanun e, anayasa mahkemesi üyelerinin somut durumda yargılanmasına izin vermiyor. Bunu biliyordum. Hocam, bu bir, de, hocam bir de özür dilerim. Buyurun. Ben şimdi diyelim ki e, yani gitti soruşturma izni için işte 15 kişi toplandı. Ee, acaba bu dokuz tane bu kararın altına ihlal kararının imza atan e, imza atan dokuz kişinin dışındaki diğer muhalif kalan altı üye bir tanesi de e, o gün mazeretliymiş böyle bir soruşturma izni için toplanıldığında acaba onlar ne diyecekler diye çok merak ediyorum. Yani toplanamaması lazım toplantı yeter sayısı olmadığı için ama biz toplandık kendi aramızda karar aldık derler mi bilmiyorum eğer böyle bir karar alırlarsa bu da yok hükmündedir çünkü evet. e, açıkça şekle aykırı bir şekilde toplantı yapıldığı için ve karar alındığı için. Çünkü toplantı Peki yeter bir sayısı, de siz ama siz anayasa hocasısınız. Ee, ama yine bu ceza ve ceza usul ve infaz hukukunu da bilirsiniz ben biliyorum bildiğinizi. Şimdi burada yani bunlara siz demin de söylediğiniz ne suç e, yöneltecekler diye nasıl bir suç anayasadan kaynaklanan bir e, karar burada nasıl bir suçla suçlanabilirler Teknik olarak herhalde görevi ihmal dışına bir suçta suçlanamazlar. Veya görevi kötüye kullanma. Ya da görevi kötüye kullanma. Yani Türk Ceza evet. Kanunu aynı maddede düzenleniyor her ikisi de. Dolayısıyla evet. bu iki, yani bu Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi dışında bir suçlama olmaz ama bu bile aslında gerçekçi bir suçlama değil açıkçası. Ve bu, bu, bir... bu, bu da zaten ağır cezalık bir suç olarak düşünülemez yani. Evet, düşünülemez. Bu arada benzer bir gerginlik bu boyutta değil ama Almanya'da da yaşanmış açıkçası. Yani Alman Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yetkisi 50 yıllarda veriliyor. Anayasa şikayeti adıyla. Daha bizdeki gibi yaşandığı bir ülke var. O da İspanya. İspanya Anayasası'nda Amparo adı verilen bireysel başvuruya benzer bir usul kabul edildikten sonra İspanya yargısında da bizdekine benzer bir gerilim ortaya çıkıyor. Hatta ee, şöyle adımlar var. Ee, örneğin ceza soruşturması açılması Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili. Ee, yüksek Mahkeme oradaki adı Tribunal Supremo, bizdeki Yargıtay Muadili Yüksek Mahkeme ee, protesto gösterisi yapıyor Anayasa Mahkemesi önünde, İspanya Anayasa Mahkemesi önünde. İspanya Kralı'na bir memorandum kalemi alıyorlar, şikayet ediyorlar Anayasa Mahkemesi'ni. Bizim kararlarımızla ilgili e, kesinleşmiş kararlarımızla ilgili ihlal kararları veriyor diye. Hatta bir vakada da açıkçası e, Yargıtay üyelerinin yaptığı bir bireysel başvuruyu Anayasa Mahkemesi reddettiğinde e, usulüne uygun incelenmediği gerekçesiyle tazminat davası açıyorlar Anayasa Mahkemesi üyelerine tek tek ve bu e, kararda imzası olan Anayasa Mahkemesi üyeleri aleyhine tazminatı hükmediliyor adli yargıda ve bu tazminatlarda tahsil ediliyor. Fakat Çok daha ilginç, Çok ilginç hocam. Evet bir şekilde ama her iki mahkeme kendi anayasal rolünü kabul ediyor ve bu gerginlik bir şekilde sona eriyor. İspanya anayasa yargısı özellikle bireysel başvuruya benzer usul bizde bireysel başvuru usulü benim senirken 2010'da model alınan ülkelerden biriydi Almanya ve İspanya özellikle model alındı. İspanya'da ki bu sorunların Türkiye'de de yaşandığını görüyoruz. Ha uzun vadede tüm bu yüksek mahkemeler kendi anayasal rollerini içselleştirir ki bu arada Anayasa Mahkemesi açısından bir sorun yok. Bunu söylemek lazım. Diğer derece mahkemeler açısından var. E, i̇çselleştirirse bu bireysel başvuru usulündeki bu sorunu yaşamayabiliriz ama hala hazırda Anayasa Mahkemesi'nin aslında Anayasa'daki rolüne uygun davrandığı ki çoğu zaman belki de çekingen davrandığı eleştirilerimiz e, Baki Anayasa Mahkemesi'nde bu açıdan. Ama diğer derece mahkemelerinin Anayasa Mahkemesi'nin bu rolünü pek içselleştiremediğini gösteriyor. Bu arada mahkemenin verdiği ihlal karar sayısı yüzde beşi geçmiyor. Yani her yüz başvurunun doksan beşi bir şekilde ya idari redle ya da kabul edilemezlikle sonuçlanıyor. Bu ihlal kararların büyük çoğunluğu uzun yargılama ile ilgili. Çok az sayıda belki kararda ceza mahkemeleriyle baktığımızda bu yıllık yüz yirmi bine varan başvurun içerisinde Anayasa Mahkemesi'nin karşı karşıya geldiğini görüyoruz ama bu noktada bazen ne yazık ki işte ve böyle bir direnç ortaya çıkıyor ve e, Türkiye'de de insan hakları ile ilgili yapısal sorunlar dediğimiz sorunların ortadan kalkmasını da engelliyor derece mahkemelerinin bu tutumu. Örneğin bu erişim engellemeler, ama kararları, tutukluk sürelerinin uzunluğu, bunun gibi toplantı ve gösteri yürüyüşlerine müdahaleler, çok sayıda böyle kronikleşmiş insan hakları sorunu var Türkiye'de. Bununla ilgili Anayasa Mahkemesi içtihatları uygulanmadığı için binlerce on binlerce başvuruya dönüşüyor. Her sene bunlar ve anayasa mahkemesinin önüne gelmeye devam ediyor. Burada olması gereken mahkemenin kararlarının bağlayıcılığını tanınması, yüksek mahkemelerin ve daha alt derece mahkemelerin anayasa mahkemesi kararı doğrultusunda içtihat değişikliğine gitmesi. Bazen yasadan kaynaklanan sorunlar olabiliyor. Bu noktada yasam organının yer adım atması ve yasa değişikliğine gitmesi. Anayasa mahkemesi 15 civarında karar gönderdi meclise. Bu konuda değişiklik yapın diye. Hatta Can Atalay kararında da aslında benzer bir e, durum var. Çünkü anayasa değişikliği gerekiyor. E, bu açıdan... Hocam, bu Buyurun. hocam şimdi hem bunu yani e, 14. madde daha anayasa mahkemesinin verdiği 14. maddenin yasallaştırılması konusunda bir karar var onu. Hem şimdi bir de bu mesela... Ee, adil yargılama hakkının e, ihlaliyle ilgili tazminat komisyonuna gönderme bunları ve bir de işte bu İspanya örneğini verince aklıma geldi yani e, 158. maddede geldi. Bu, bu ne kadar bu işin çözümüdür? Bunları konuşalım ama önce bir müzik arası verelim. Dinleyicilerimizin de dikkatini böyle birazcık daha toplayabilmesini sağlamak için ben gene böyle e, iyi şeyler hayal ettiğim için e, John Lennon ve Freddie Mercury'nin birlikte söyledikleri imagine e, dinleyelim dedik belki bu işte dünyada uluslararası hukukun yaşama geçerek savaşın bir şekilde sona ermesi Türkiye'deki bu hukuk Kavgalarının sona ermesi ve daha iyi şeylerin olması konusunda şarkı e, benim en azından duygularıma tercüman olsun. Bu aradan sonra e, bu konuları konuşalım hocam. Evet 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı bir gün önceden kayıtla e, bugün e, İstanbul Bilgi Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Sayın Doçent Doktor Ulaş Karanla e, son e, günlerin önemli Anayasa Mahkemesi kararı, Yargı 3. Ceza Dairesi kararı buna ilişkin anayasal ve e, ceza ceza mahkemesi e, sorunlarıyla ilgili konuşuyoruz. Evet hocam yarıda kalmıştık e, sorularım siz biliyorsunuz zamanını almayın tekrar ederek. Şimdi ne olabilir? Ona bakmak lazım. Birincisi ortada aslında tamamen hukuka aykırı bir süreç var. Olması gereken Anayasa Mahkemesi kararının gereğinin yerine getirilmesi. Bu öncelikle yeniden yargılama karar verilmesini gerektiriyor. Teknik olarak çünkü ortada kesinleşmiş büyüküm var. Yeniden yargılamalar 153. madde değil mi hocam? Anayasa evet. 153. Açık 153. Açık ve tartışmasız. Açık ve tartışmasız bağlayıcı olduğunu söylüyor. Bu noktada artık aslında hükmü veren asıl mahkeme İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi olduğu için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama kararı vermesi gerekiyor. Sonra yeniden yargılama kararı verdikten sonra da ihlal kararına bakıldığında verebileceği tek karar var. Yargılanan kişi Can Atalay bir milletvekili olduğu için durma kararı vermesi. Yani bu da... Anayasanın 83. maddesi gereği değil mi hocam? Evet 83. maddesi gereği. Durma kararı verecek. Meclise yazı yazacak. Bu kişi yasama dokunulmazlığına sahip. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyoruz diyecek. Fezrek'e gönderecek. Meclis burada yasama dokunulmazlığını kaldırırsa Can yargılama kaldığı yerden devam edecek. Eğer meclis yasama dokunulmazlığını kaldırmazsa Can milletvekilliği görev süresi bitene kadar dokunulmazlık sahibi olarak bu dava durmaya devam edecek. Canatalar ne zaman milletvekili sıfatını yitirirse dava kaldığı yerden devam edecek. Aslında Hocam, tekrar. Şimdi eğer Yargıtay 3. Ceza Dairesi ya da İstanbul Gezi davasına karar veren 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını Anayasa'nın 153. maddesinin açık hükümleri doğrultusunda kabul etseydi ve de işte e, yeniden yargılamayı kabul etseydi bir durma kararı verecekti. Çünkü ceza yargılamaları usul yasasının 223. maddesine göre diyor ki eğer bir yargılama için izne ihtiyaç varsa ki bu izni anayasanın 83. maddesine göre e, meclisteki komisyonlar verecek. Bu bu izin aslında tıpkı avukatların yargılanmasındaki 58 59 gibi hakim ve savcıların yargılanmasındaki işte 80. Hakimler ve Savcılar Kanunu 82. maddesi, noterler kanunda da benzer bir düzenleme var. Böyle bir izin ve bu izin aslında bir ceza muhakemesi şartı ve bu ceza muhakemesi şartı gerçekleşmeden ne soruşturma evresindeyse soruşturma yürütülebilir ne de kovuşturma evresinde yani kamu davası açıldıysa bu evrede bir yargılama yapılabilir. Buradaki yeniden yapılacak yani... 13. Ağır Ceza Anayasa Mahkemesi'nin kararına itiraz etmeden uysa ve yeniden yargılamayı başlatsaydı ilk yapması gereken şey durma kararıydı sizin söylediğiniz gibi. Durma kararı üzerine de izin için meclise başvuracaktı değil mi hocam? Evet. Yani bu ceza muhakemesi hukukunda kovuşturma engeli dediğimiz husus bu. Koğuşturmanın yani yargılamanın devam edebilmesi için Böyle bir yasama dokunulmazlığın kaldırılmasına dair Meclis Genel Kurulu tarafından bir karar verilmesi gerekiyor. Burada Meclis Genel Kurulu bu kararı verirse yargılama kaldığı yerden devam eder. Bu arada Anayasa Mahkemesi kararı demin belirttiğim gibi esasa dair hiçbir şey söylemiyor. Teorik olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aynı kararı vermesi yine olası yapılacak yargılamada. Çünkü bu sadece milletvekili sıfatını kazanmasına rağmen kişiyle ilgili... Yargılamanın durmasına karar verilmemesiyle ilgili verilmiş bir ihlal kararı. E, bu gezi yargılamasının içeriğine dair aslında Anayasa Mahkemesi bu karar bir şey söylemiyor. Bu karar kesinleştikten sonra 30 gün içerisinde gezi yargılamalarının anayasaya uygunluğu ile ilgili büyük ihtimalle bireysel başvuru yapılmıştır. Süre doldu çünkü kesinleşmeden sonra. Gezi yargılamalarının anayasa uygun yapılıp yapılmadığına dair kararı önümüzdeki aylarda, yıllarda Anayasa Mahkemesi açıklayacak. Burada aslında yani bir bardak suda bir fırtına kopuyor. Ee, bir Can ilgili ya da bundan önceki diğer milletvekilleriyle ilgili beraat karar verilmesi gerektiren bir ihlal kararı değildi bu. Yargılamanın esasına dair verilmiş. Ama buna rağmen ciddi bir direnç gösterildi. Burada bu arada Yargıtay zaten yetkisiz olduğu için e, uyulmamasına dair verdiği kararın bir teknik olarak anlamı bulunmuyor. Hala bu krizi çözebilecek tek adım İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ki yeniden yargılama e, talep üzerine verilmesi gereken bir karar değil. Anayasa Mahkemesi kararını verdikten sonra kararı gönderir ilgili mahkemeyi ki bu kararda da yazıyor İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine esas sayısı 2021'e 178 gönderilmesine diye. Bu kararı gönderilmesinin anlamı e, başvurucunun vekilleri, müdafileri başvurmasa dahi mahkemenin re'sen yeniden yargılamayı yapması. Burada 13. Ağır Ceza Mahkemesi hatasından hala dönebilir. Diyebilir ki ben yeniden yargılamaya karar verdim ve yeniden yargılamayı açıyorum. Açar açmaz da durma kararı veriyorum ve dokunulmazlığın kaldırılması için fezlekeyi meclise gönderiyorum demesi yeterliydi. Yani Bak, çözüm için birinci şık bu hocam. Peki... E, 158. maddenin anayasanın 158. maddesinin daha evvel 2010'dan evvel askeri yargı da vardı. İdari yargı, adli yargı e, arasında çıkan e, sorunlar e, görev ve yetki sorunlarıyla ilgili e, nihai merci anayasa mahkemesi. Burada e, bu 158. madde bu sorunun çözümü için bir anayasal dayanak olabilir mi hocam? Ee, yani aslında böyle bir dayanağa ihtiyacımız yok. Çünkü 158 görevle ilgili bir problem. Evet, ilgili. Yer mahkemelerle anayasa mahkemesi arasında çıkabilecek görev uyuşmazlıklarında işlevli olabilecek bir madde. Ama burada bir görev uyuşmazlığı söz konusu yok. Ee, bunu zaman zaman anayasa mahkemesi kararlarına uymak istemeyen derece mahkemelerin ile sürdüğü bir argüman bu. Görev gaspı denmişti. Özellikle Şahin Alpay ve Mehmet Altan'la ilgili verilen ihlal evet. kararlarında. O zamanın 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve 26. Ağır Ceza Mahkemesi. Ee, burada bir görev gaspı zaten literatürde pek gündeme gelen bir kavram değildir. Yetki gaspından bahsedilir ama somut durumda bir yetki gaspı da yok. Anayasa Mahkemesi tam tersine Anayasa'da ve kendi kuruluş kanunundaki yetkisini kullanıyor. Dolayısıyla aslında Anayasa'nın 158. maddesindeki gibi... Bir görev uyuşmazlığı söz konusu olmadığı için yani görev uyuşmazlığı ne olabilirdi? Sadece Yargıtaylı Anayasa Mahkemesi arasında belki Yüce Divan sıfatıyla yapılacak yargılamalar bakımından. E, bu zamandaki belki Ergenekon Bayloz davalarında gündeme gelmişti örneğin Genelkurmay Başkanı'nın yargılanırken Yüce Divan'da mı yargılanmalı yoksa bu bir görev suçu değil dolayısıyla normal mahkemelerde de yargılanabilir mi gibi bir tartışma olmuştu. Ancak bir Yüce Divan yargılamasının söz konusu olup olmayacağına dair böyle bir görev uyuşmazlı çıkabilir Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında ama bireysel başvuru usulünde bu tarz bir görev uyuşmazlı zaten olmadığı için Anayasa'nın 158. maddesine gitmeye dahi gerek yok. Yani böyle bir dayanak aramaya gerek yok. 153. madde çok açık. Anayasa Mahkemesi kararları arasında bir ayrıma gitmiyor. Bireysel başvuru kararları şöyledir ya da bir iptal kararı böyledir. Bağlayıcılık açısından şöyle fark eder gibi bir ifade yok. Anayasa Mahkemesi'nin kararları diyor. Tüm kararlarını kapsayacak şekilde yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar diyor. Bu noktada aslında artık ne İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesine de Yargıtay açısından tartışabilecek bir durum yok. Yapılması gereken 153. madde ile ilgili, benim de böyle kafamda bazen tereddüt oluşturan bir soru var. Onu da size sormak istiyorum müsaadenizle. Tabii ki. O da şudur. Şimdi anayasanın 153. maddesi daha evvelden vardı. Yani anayasa mahkemesinin kararlarının e, hem yasamayı, yani kuvvetler ayrılığı sisteminin olduğu bütün e, şeylerde, anayasal sistemlerde hem yürütmeyi başta Cumhurbaşkanı ve bakanlar ve bütün idare olmak üzere hem yasamayı yani kanunları yapan yasamayı hem de yargının bütün kademelerini idari yargı sayıştay adli yargı adli yargının bütün kademeleri bunları bağlayacağına ilişkin ama 2010'da yapılan bu bireysel başvuru ile ilgili görevi sonrası Anayasa Mahkemesi'nin e, yani yeni bir görev yüklendi. Şimdi bazıları diyorlar ki işte e, 2010 yılında sonradan yapılan bu e, şey değişiklik ve anayasa mahkemesine verilen bu görev e, nedeniyle 153. madde bu şeyi e, bu konuda verilen kararları e, efendim diyoruz. E, bu şekilde anlamamıza engeller diyor. Böyle bir şey olabilir mi hocam? Yani böyle bir şey olamaz. Yani böyle bir istisna... O zaman bu... zaten bir ayrım koyardı yani 2010'daki düzenleme sırasında. Evet açık bir istisna olsaydı buna dayanabilirdik ama bir, bir genel kurala istisna getirmek istiyorsak bu anlamda bir kere bu istisnanın açık çöngörülmesi lazım. Yani yorum yoluyla bu tarz bir istisna getirmek mümkün değil. Ee, ve bu istisnanın kapsamının da belirgin bir şekilde ifade edilmiş olması lazım. Şimdi anayasa koyucu unutmuştur, unutmamıştır. Bilinçli olarak böyle bir değişiklik yapmamıştır ya da bir e, e, değişiklik yapmadığı için de bundan e, farklı bir sonuç çıkarmak çok mümkün değil açıkçası. Yani bu e, bahsettiğiniz düşüncenin anayasa hukuku açısından ya da kamu hukukunun genel prensipleri açısından bir geçerliliği yok. İstisna getirilmemiş tüm kararlar burada belirtiliyor. Ve bu açıdan e, bireysel başvuru verilen kararlarla, diyelim ki norm denetimi usulünde yasaların ya da Cumhurbaşkanı kararnamelerinin iptaliyle ilgili verilen kararlar arasında bir farklılık yok bağlayıcılık açısından. Ha, bu argüman şöyle dile getiriliyor. Bu bireysel başvuru, bir tane başvurucu var ya da birden fazla ama somut bir durumda bir hak ihlali iddiası var. Dolayısıyla verilen karar sadece bu kişiyi bağlar. Bu bazen olabilir. Yani somut durumda gerçekten sadece bir... Bir başvurucu açısından etki doğurabilecek karar olabilir ama şimdi Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına baktığımızda diyor ki Anayasa'nın 14. maddesine yapılan gönderme Anayasa'nın 83. maddesindeki dokunulmazlıkla ilgili yeterli hukuki güvenceyi içermiyor. Bu ifade muğlak. Dolayısıyla burada ya Anayasa değiştirilmesi lazım ya da yasa koyucunun meclisin yasama dokunulmazlığı yok kabul edilebilecek durumlarla ilgili açık bir ayrıntılı yasal düzenleme yapması lazım ki Uygulayıcılar bilsin bir milletvekili... O konuda daha evvel anayasa mahkemesinin bir kararı var ve bu açıklığı, kanuni eksikliği işaret ederek bunu meclise yolladı mı hocam? Evet yani bu arada yollamasa dahi bu kararın gereğini meclisin yerine getirmesi gerekiyor. Ki bazen açıkça da yolluyor. Buradan, e, burada açıkça bir e, yasa değişikliği ya da anayasa değişikliği gerektiği için meclisin dikkatini çekmek için kararın bir örneğini de meclis başkanına gönderiyor. Yani Can Antal'ın de... kararından evvelde de böyle bir karar vermişti ve meclise evet. böyle bir görev düşüyordu ve evet. meclis bunu yapmadı. Evet yapmadı yani meclisin buradaki ihmali Anayasa Mahkemesi'nin örneğin bundan sonra da başka milletvekilleriyle ilgili benzer karar vermesine yol açacak ve burada aslında yapılması gereken hem Anayasa değişikliği hem de yasa değişikliği daha doğrusu bir yasal düzenleme konuya dair yani milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı hangi suçlarda sahip oldu ya da olmadığına dair Belki bir farklaşmaya gidilmesi. Çünkü mevcut durumda 14. maddeye yapılan gönderme hiçbir anlam ifade etmiyor. 14. maddede hangi suçlar yasama dokunulmazlığı kapsamında hangisi değil hiçbir belirleme yok. Soyut bir gönderme var sadece. Burada uzun vadede benzer bir e, krizin çıkmaması için belki yapılabilecek şeylerden biri de anayasa değişikliğine gidilmesi ve buna ek olarak da meclisin yasama dokunulmazlığı ile ilgili bir kanun kabul etmesi. Taksi yani siz, Sayın, sayın Cumhurbaşkanı'nın anayasa değişikliği ihtiyacı var e, şeyine bu bu paragraf içinde katılıyorsunuz demek ki hocam. Ee, yani ortaya e, çıkan görüşler dile getirilen görüşlerde 14. maddeyle ilgili bir değişiklik görmedim ben. Daha çok anayasa mahkemesinin sahip olduğu bireysel başvuruları inceleme yetkisiyle ilgili bir değişiklik öngörüldüğünü anladım. E, ama bunun için tabii meclis aritmetine... Hatta başka değişiklikler de... Evet başka değişikliklerdi ama bunun için meclis aritmetine göre şu an AK Parti MHP e, çoğunluğu mecliste yetmiyor. 360 e, milletvekili gerekiyor. Üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu gerekiyor. Başka partiler ya da milletvekileri evet dersi 360'ı geçerse bir anayisa değişikliği gündeme gelebilir ama 400'ün altında olursa evet oyları bu sefer referanduma gitme durumu var. Fakat 400'ün üzerinde olursa referanduma gitmeden bu anayasa değişikliğini yürürlüğe sokma yetkisine sahip Cumhurbaşkanı. Ama bu evet. pek olası gözükmediği için şu an siyaseten herhalde anayasa mahkemesi kanunda bir değişiklik de e, gündeme geldi. Buna dair de bir ifade edildi. Çünkü bunun için mecliste AK Parti ve MHP çoğunun oyları yeterli. Fakat kanunda yapılacak değişikliklerin kapsamı sınırlı olabilir ancak anayasa mahkemesi açısından. Ve, ve yine bu, bu kanunda anayasal denetime. Ee, e, tabi değil mi hocam? Tabii. Yani çünkü bu 6216 sayılı kanun kabul edildiğinde anayasa mahkemesinin önüne geldi. Yani kendi kuruluş ve yargılama usuller hakkında kanun anayasa uygunluğunu da inceleme etkisine sahip. Burada da evet. olası bir iptal davası ki meclis aritmetine göre sadece CHP tarafından açılabiliyor. CHP tarafından açılabilecek bir iptal davasını konu anayasa mahkemesinin önüne gelecek ve mahkeme burada eğer yetkileri kısılmak isteniyorsa bunun anayasa uygunluğunu değerlendirecek. Tabii mahkeme çoğunluğu ne yönde karar verir? Bunu öngörmek çok mümkün değil e, bu noktada. Ama atılması gereken adım bu anlamda bir anayasa değişikliği değil. Bireysel başvuru sistemi önemli Türkiye açısından. E, olumlu sonuçları oldu, olumsuz sonuçları da oldu ki bence olumlu sonuçları daha ağır basıyor. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek bir başvurunun sonuçlanma süresi, anayasa mahkemesi önüne giden bir başvurunun en az iki katı. E, ve, ben de sanıyorum %35-36 Türkiye'nin Türkiye aleyhine açılan davalar bundan sonra %65-70'i bulabilir yani. Olabilir e, ve e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önündeki zaten iş yükünün önemli bir kısmı Türkiye ile ilgili bu iş yükü dediğiniz gibi artabilir. Arttığı takdirde orada bu sefer bireysel başvuruların sonuçlanma süresi uzayacak. E, bu da önemli bir problem çünkü bazen 10 senede dahi karar verebiliyor, 10, 12 senede dahi karar verebiliyor Avrupa İnsan Hakları. Mahkemesi. O yüzden bir e, kararlarla ilgili bir birikim oldu, e, bir içtihat birikimi var. E, bireysel başvuru usulünde bir değişikliğe gitmek yerine, bireysel başvuru usulünde verilen kararları uygulamakla yükümlü olan devlet organlarının e, kendisine çeki düzen verip aslında bu kararların gereğini yerine getirmesi e, çok daha önemli, çok daha uygun olan çözüm şu aşamada. Yoksa olası bir ana değişikliği ya da yasa değişikliği aslında. ...bizi 2012 öncesine götürebilir. Hatta daha e, kötü bir senaryo... E, ...Rusya'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden ve konseyden çıkmasına benzer bir adım atarsa... Türkiye ki tamamen spekülasyon olarak söylüyorum... ...bu yönde bir inisiyatif yok. Ama böyle bir durumda Türkiye'nin bu sefer de 1989 öncesine dönme riski olabilir. Yani ne Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru... ...ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılabilir hale gelebilir... Dolayısıyla Türkiye hem sözleşme sisteminde kalmalı hem de bireysel başvurusu ünlü, anayasa mahkemesine bireysel başvurusu e, güçlendirmeli. Güçlendirmenin yolu ise mahkeme kararlarının zaman geçmeksizin uygulanması. Evet hocam zamanımız bitti aslında. Ee, öncelikle zaman ayırıp katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir de son olarak hani söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da sizden dinleyelim ve programımızı kapatalım. E, davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Yani bu görüşleri paylaşma fırsatı da sağladığınız için. Eee yani bu kriz böyle bir rafa kalkmış, dondurulmuş gibi duruyor ama hala akut bir kriz. Hala uygulanmıyor bu karar ve eee bir an önce uygulanması lazım. Bak si takdirde çünkü bireysel başvuru sisteminin altını dinamik diyoruz. Eee bu noktada görev anaaysa mahkemesine değil diğer mahkemelere ve özellikle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine düşüyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi umarım kararını geri alır, hızlı bir şekilde yeniden yargılama kararı verir ve her mahkeme anayasada kendisi için öngörülen role uygun bir şekilde yargılama faaliyetini devam eder. Aksi takdirde bu krizin çözümü çok mümkün gözükmüyor. Peki hocam çok teşekkür ediyorum tekrar size. Ve programın hazırlanılmasında emeği geçen başta Selahattin Çolak arkadaşımız olmak üzere Açık Radyo'daki bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum ve yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.